Değerli dinleyenler merhaba. Cemre Beklentisi programının yeni bir bölümüyle yine birlikteyiz. Başlık, sineye saplanmış hançer, sigara. Hükmün menatı ve sigaranın haram oluşu. Aslında Kur'an ve sünnette olmayan bir meseleyle alakalı bir hüküm ortaya koyabilmek için en önemli husus o meselenin fıkıh usulündeki tabiriyle menatını tespit edebilmektir. Menat kısaca o hükmün dayanağı demektir. Tafsiratı usul kitaplarında yer aldığı üzere tahricül menat, Tenkîhül menat ve tahkîkül menat şeklinde kısımlara ayrıdır. Bunlardan birincisi, hükmün dayandığı illeti ortaya çıkarma, ikincisi, o hükme illet olamayacak unsurları ayıklama yoluyla asıl illeti tespit etme, üçüncüsü de hükmün illetinin başka hükümlerde de bulunup bulunmadığının ortaya konulması iştihadı gayretidir. İşte sorunuzda bahsettiğiniz selef üleması, sigara hususundaki menatı tam tespit edemediklerinden dolayı onun hakkında açıkça haram diyememişlerdir. Kanaatimce onları bu mülahazalarında mazur kabul etmek gerekir. Çünkü sigaranın zararları ancak son yıllarda kesin ve net bir şekilde ortaya konulabilmiştir. Zannediyorum hidaye sahibi Merginani Fethül Kadir müellifi İbnül Hümam, Aliül Kari ve Ebu Suud Efendi gibi çok güçlü fakihler sigaranın bugün tespit edilen öldürücü zararlarına muttali olabilselerdi mutlaka onun haram olduğunu söylerlerdi. Önceki asırlardaki fıkıh halimlerinin sigara ile alakalı mülahazalarını genel olarak böylece zikrettikten sonra şimdi konuya günümüz penceresinden bakabiliriz. Özellikle son yıllarda tıp alanındaki gelişmeler sigaranın nikotin, karbon monoksit, arsenik, siyanür, amonyak, katran gibi binlerce zehir ihtiva ettiğini bütün vuzuhuyla ortaya koymuştur. Bütün bu zehirler insanda bağımlılık yapmakta, karaciğer, gırtlak, mide, prostat, rahim, böbrek gibi kanserlere yol açmakta, kalp hastalıklarına sebebiyet vermekte, kangrene sebep olmakta, şeker rahatsızlığını tetiklemekte, üreme organlarında telafisi imkansız arızalar meydana getirmektedir. Yine bu zehirlerin, hücrelerin kandaki oksijeni kullanmasına mani olarak bütün organların çalışmasına menfi şekilde tesir ettiği ispatlanmıştır. İstatistiklere bakıldığında milyonlarca insanın bu yüzden öldüğü açıkça görülmektedir. Dolayısıyla sigara, tabiplerin ifadesiyle tedrici intihardır. Ondaki zehirleri alan kimse bir anda ölmese de, günden güne ölüme yaklaşmakta ve buna kendisi sebebiyet verdiği için de adeta intihar etmiş olmaktadır. Hatırlarsanız, sızıntıdaki bir resim değerlendirmesinde buna yer verilmiş ve peşi peşine sigara içen bir adamın bulunduğu o resmin altına ''Ölüme yürüyorsun hep ölüm'' diye ''Anlamadım aheste revlik etmen de niye?'' şeklinde iki mısra ilave edilmişti. Evet, alıp bağrına bir hançerin ucunu saplayıp sonra yavaş yavaş onu içeri doğru itmekle Sigara içmek suretiyle yavaş yavaş onu tüttüre tüttüre kendini mahvetmek arasında bir fark yoktur. İnsanın kendi canına kıyması katiyen haram olduğu gibi, sağlığına şöyle ya da böyle zarar vermesi de haramdır. Çünkü bedeni ona temlik edilmemiş, bir emanet olarak koruması şartıyla verilmiştir. Aksi emanete ihanettir. Canı korumak, dini, nesli, aklı ve malı korumak gibi olmazsa olmaz bir yükümlülüktür. Bu açıdan sigara insan sağlığına zarar vermesi yönüyle haramdır. Sigaranın insan sağlığına diğer bir zararı da hadisi şerifin ifadesiyle müfettir olmasıdır. Ebu Davud'un süneni, Ahmet İbn Hanbel'in Müsned'i ve daha başka kaynaklarda yer alan ve Ümmü Selem'e radıyallahu anha'nın rivayet ettiği bir hadis-i şerifte Neha Rasulullahi sallallahu aleyhi ve sellem an külli muskirin ve müfettir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem her müskir ve her müfettiri yasakladı buyurulmuştur. Müskir bilindiği üzere sarhoşluk veren Müfettirse vücutta gevşeklik hasıl edip insanın direncini azaltan ve suri bir haz vermekle beraber bünyeyi içten içe tahrip eden şey demektir. Bu açıdan bakıldığında sigaranın akıl sağlığını da tehdit ettiği görülmüş olur. Vücuda fütür veren sigara ve benzeri otların zamanla serhoş edici ve insanın aklını başından alan alkollü içeceklere götürdüğü gerçeği de unutulmamalıdır. Sigaranın haramlığına hükmeden fakihlerden bazıları da, işte bu hadisi şerifi esas almışlardır. Nitekim Ebu Davud'un süneni üzerine yapılan bir şerhte şarih, konu üzerinde uzun uzadıya durmuş ve neticede sigara gibi müfettir olan nesnelerin, Allah Resulü aleyhi eftalü salavat ve ekmelü tahiyyat Efendimizin nehyettiği çerçeveye dahil bulunduğu, dolayısıyla da haram olduğu kanaatine varmıştır. Bu şerhten farklı olarak Osmanlı döneminde zannediyorum Suriye'de Osmanlıca olarak kaleme alınmış ve çeşitli delillerle sigaranın haram olduğunu ifade eden bir esere rastlamıştım. Çünkü parmak kalınlığında bir cikti. Sonra onu latin harflerine çevirmesi için bir arkadaşımıza vermiştim. Fakat nasıl olduysa o eser kayboldu ve bulunamadı. Değişik kütüphanelerde araştırılsa, belki de bulunup insanımızın istifadesine yeniden sunulabilir. Kul hakkına tecavüz ve israf Sigaranın sadece kullananın kendisine değil, aynı zamanda başkalarına ve çevreye de çok zararı vardır. Anne karnındaki bebeklerden, sigara içilen kapalı mekanlarda pasif içici konumunda bulunan kimselere kadar, sigara içmeyen insanların sağlıkları da doğrudan ya da dolaylı ama büyük ölçüde ondan etkilenmektedir. Bu açıdan denilebilir ki sigara kullananlar hem çevreye hem de başkalarına da zarar verdiklerinden dolayı nehyedilmiş bir cürmü irtikab etmiş olmaktadırlar. Sigaranın haram olması noktasında ayrıca zikredilebilecek önemli bir husus da onun büyük bir israf sebebi olmasıdır. Aslında buna Kur'an'ın ifadesiyle tebzir de denilebilir ki İsrafın son haddi demektir. Yine Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle, Mübezzirler, şeytanların kardeşleridir. İslam, bir nehirden abdest alırken bile, ihtiyaç olanından fazla su kullanılmasını israf, dolayısıyla haram sayıp, müsrifliğe bütün bütün kapıları kapatan bir dindir. Evet, Yemede, içmede, giyinmede, konuşmada, hangi meselede olursa olsun, bir mümin israftan kaçınacak. Sözlerini sayarak konuşup, gereksiz yere tek bir kelime dahi kullanmamaya dikkat edecek. Sofradan midesini tıka basa doldurmadan kalkacak ve ancak ihtiyacı ölçüsünde istirahate uykuya vakit ayıracaktır. Durum böyle olunca, sigara için yapılan harcamaların apaçık bir israf olduğu tebeyyün eder. Hatta çokları, çoluk çocuklarının rızkından kesip ona para vermektedirler ki, bu durum, israfın yanında bir de kul hakkına tecavüz demektir. Özetle ifade edecek olursak, sigara hem kullananın, hem de aynı ortamı paylaşanların, hem akıl hem de beden sağlığına, geriye dönüşü imkansız büyük tahribatlar yapmakta, çirkin kokusuyla hem insanlara hem de ruhanilere eziyet vermekte, insanların hukukunun ihlal edilmesine yol açmakta ve büyük ölçüde çevre kirliliğine sebebiyet vermektedir. Evet, bunların her biri tek başına sigara kullanmanın haram oluşuna ayrı bir menat teşkil ederler. Müsaadenizle ben burada konuyla alakalı bir başka hususa temas etmek istiyorum. Bizim dünyamızda sigaranın yaygınlaşmasında, batılıların sistematik bir kısım menfi gayretlerinin tesirleri söz konusu olduğu gibi, bir kısım şark ulema ve meşayihinin de büyük vebali vardır. Onlardan bazıları hususuyla belli bir dönemde mübah sayıp içmek şöyle dursun, sevaptır diye tervîc etmişlerdir. Tekke ve zaviyelerde bile sigara içtiklerine şahit olmuşumdur. Medreselerde talebeye ders takrir ederken dahi içenler vardı. Kim bilir belki de o dönemdeki bazı ulema bu genel manzaradan çekindikleri için sigaranın hükmüyle alakalı düşüncelerini net olarak ifade edememişlerdir. Ben kendi yakınlarımdan da bu illete müptela olanlara şahit oldum. Rahmetlik dedem çok güzel bir insandı. Gecede belki yüz rekat namaz kılardı. Ama sigarayı da ağzından bırakmazdı. İki tane amcamın aktif olarak sigara kullandıklarını biliyorum. Müellif sözlerine şöyle devam ediyor. Ben kendi yakınlarımdan da bu illete müptela olanlara şahit oldum.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 bu kıymetli insanların hepsi kansere yakalandı ve o yüzden ölüp gittiler. Bilmem ki bu mevzuda yapabileceğim şeyler var mıydı? Üzerime düşen sorumluluğu tam olarak yerine getirebildim mi? Aksi halde ötede bunun hesabı nasıl verilir bilemiyorum. <Gülüyor>